Euzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudil fela hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ema ba'd fe inne istiqal hadisi kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtafeatuha ve kulle müttesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fînâ. Bizden olmayanlar şerrin harciler yeryüzündeki yeründeki en şerli topluluktur. Başında kaldık. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda yaşları genç Akılları ermez bir kavim meydana çıkacak. Bunlar mahlukatın en hayırlı sözlerini söyleyecek. Kur'an okuyacaklar. Fakat okudukları Kur'an gıttaklarından aşağı geçmeyecek. Dinden okunavu delip geçtiği gibi çıkacaklar. Böylelerine rastladınız mı hemen öldürün. Çünkü onları öldürenlere kıyamet gününde Allah'ın dininde büyük ecir vardır. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den gelen rivayette de ümmetinde iki fırka meydana gelecek. Bunların arasında biri dinden çıkacak. Bunların katleni Hakk'a en yakın olan fırka üzerine alacaktır. Bunu da Müslim rivayet eder. Bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetindeki e, ilk çıkacak iki fırkayı haber veriyor. E, haber verdiği gibi olmuş ve ilk ee, çıkan fırkalar, cemaatten ayrılan ilk fırkalar Şia, Rafiziler ve Hariciler olmuştur. Ee, şia'yı biliyorsunuz. E, onlar Ali radıyallahu anh'ın taraftarlığı adına. Geçtiğimiz hafta bunlardan bahsetmiştik. Konunun hakkındaydı. Diğer de Haricilerdir. İlk nüvesini Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam henüz hayattayken bir ganimet taksimi esnasında Zülehayra et Temimi denilen bir şahıs ''Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan kork, adil ol.'' diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ''Ben adil olmasam kim adil olacak? Ben yeryüzündekilerin ve semadakilerin eminiyim. Allah Azze ve Celle'nin eminiyim. Ben adil olmasam kim adil olacak?'' buyuruyor. Orada Halid bin Velid radiyallahu anh diyor ki ''Ey Allah'ın Resulü bırak şunun boynunu uğrayım.'' diyor. ''Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu bırak. Belki namaz kılanlardan olabilir.'' buyuruyor. Fakat bu kimsenin neslinden öyle topluluklar türeyecektir ki işte şu Ali Radiyalan hadisinde geçtiği gibi bunların Kur'an okuyuşu yanında kendi okuyuşlarınızı beğenmeyeceksiniz. Namazları yanında oruçları yanında kendi ibadetlerinizi küçümseyeceksiniz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hitabı ashabına yapıyor. Yani şu demek bu kimseler hayır olan, ibadet olan konularda sahabeden bile daha gayretli gözükecekler. Daha gayretli olacaklar yani samimiyet var. Allah'a kullukta samimiler, oruçları işte sürekli oruç tutmaları, Kur'an okuyuştaki güzelliği insanlar bunları dinleyince hoşlarına gitmesi, işte ibadetleri, namazları, İbn Abbas radıyallahu onlara konuşmaya gittiği zaman tarif ettiğine göre benizleri oruçtan dolayı sararmış, elleri ve dizleri ibadetten dolayı, namazdan dolayı nasırlaşmıştır diyor. Ee, bu topluluk Ali radıyallahu anh'ı tekfir ettiler. Yani bu Muaviye radıyallahu Han ile barış anlaşmaları yapıldığı sırada bir teklif yapıldı. Hakemeyn olay denilen teklif. Yani Ali radıyallahu anh'ın taraflarından bir hakem, Muaviye radıyallahu anh'ın taraflarından bir hakem diye. Ali radıyallahu anh hakem olarak Ebu Musel Eşari radıyallahu anh seçildi. E, Muaviye radıyallahu anh'ın taraftarlarından hakem olarak da Amr bin As radıyallahu anh, e, hakem olmuştu. E, bu hariciler o zaman ''İnil hükmü illallah dediler. Yani hüküm ancak Allah'ındır ki Allah azze ve celle'nin ayetidir bu kitabındaki. Ali radıyallahu dedi ki bu e, hak bir söz fakat bununla batıl bir mana kastediyorlar. Nitekim Ali, e, İbn Abbas radıyallahu bu e, Ali radıyallahu karşı ayaklanmak üzere toplanan topluluğa gidip de hücceti ikame ettiği zaman e, o hakem tayin etti dediler hariciler. İbn Abbas radiyallahu da dedi ki e, Ali radiyallahu hakem tayin ettiyse bu Allah'ın kitabına uygundur. Çünkü Nisa suresinin 34. ayetinde erkekle kadın anlaşmazlığa düştüğü zaman kadının ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem tayin etsinler diye Allah azze ve celle'nin bu ayetine uygundur dedi Onların bu şüpheleri gitti. Başka bir şüpheniz var mı? dedi. Evet dedi. Ali radıyallahu kendisini müminlerin emiri olma vasfından azletti. Eğer o müminlerin emiri değilse kafirlerin emiridir dediler. İbn Abbas radıyallahu dedi ki bu sözünüz de yanlıştır dedi. Çünkü dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye sulhünde müşrikler Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye yani imza olarak bu yazılacakken müşrikler biz onu kabul etseydik zaten sizin karşınızda olmazdık dediler. Allah'ın Resulü kısmı silinsin dediler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü emretti ve o ibare silindi. Yani Ali radıyallahu anh'ın e, tutumunu işte bu şekilde nitelemeniz, işte müminlerin emri değilse kafirlerin emridir gibi bir yaftalamanız bu da yerinde değildir dedi. Buna ikna oldunuz mu? Tamam, kabul ettiler bir kısmı. Başka bir itirazınız var mı? Dediler ki, işte o Ayşe radıyallahu işte Cemil Savaşı'nı kastediyorlar. Savaştı. Ne esir aldı, ne ganimet. Dedi ki, İbn Abbas radıyallahu Ayşe radıyallahu anh'a, Allah'ın kitabında da geçtiği üzere müminlerin annesidir. Yani, müminlerin annesinden yani onu tekfir etmek bir kere Allah'ın kitabına aykırıdır. Dolayısıyla onu esir etmek veya ganimet almak bu iddianızda batıldır dedi. Gerekli delilleri söyledi. Bunun neticesinde dönenler döndü, bir kısmı döndü, üçte birlik bir kısmı döndü. Kalanları Nehrevan Savaşı'nda Ali ve onun yanında olan sahabeleriyle savaşlar Burada en önemli, dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi İbn Abbas radıyallahu anh'ın onlara konuşmaya başlamasında Dediği şu sözlerdir, ben diyor size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadının yanından, müminlerin emirinin yanından geliyorum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri hep oradalar. Yani kitabı, sünneti bilenler oradalar. Zinyanızda ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından hiç kimse yok. Yani bunu İbn Abbas radyalarına hak ile batıl arasındaki bir ölçü olarak getiriyor. Bugün de bu kıyamet gününe kadar da bir ölçüdür. Yani kim ee, Muhammed Aleyhisselatü vesselam ve ashabının yolu üzerinde ise hak üzere olanlar onlardır. Kim de bu yoldan inhiraf etmiş Kitap ve sünnetin dışında, kitap ve sünneti sahabenin anladığından başka bir şekilde anlayarak bir yol tutmuş, gruplaşmışsa, onlar da sapıklık fırkalarından bir fırka üzerindedir. Kıyamet gününe kadar bu böyledir. Nitekim günümüzde de bunlar devam etmekte. Yani haricilik vakası sadece işte Ali radiyallahu anh ayaklananlardan ibaret değil. İbn-i Mace'nin sahibi isnatla i̇bn Ömer radyalanmadan e, yaptığı nakle göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu haricilerin kökü kazındıkça yenisi türüyecek diyor. Yani birbirlerinden bağımsız bir şekilde adeta. Bunların kökü kazındıkça yani bunlarla savaşçılık kökü kazındıkça sürekli türüyecek. Ta ki diyor en sonuncuları deccale iltihak edinceye kadar diyor. Yani deccal ahir zamanda çıkacak. Ahir zamanda deccal çıktığında da deccale tabi olanlar bunlar olacak. İlgili bir takım rivayetler zaten biraz sonra gelecek. Evet. Nihayet bu cemaatin sürdüğü hile ve aldatma esnasında veya onların askerleri arasında deccal çıkıverecektir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Huzeyfe Radiyallahu Han'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sizin hakkınızda en çok korktuğum şey Kur'an okuyan sonra da parlaklığı yüzünde belirince İslam'a da yardımcı iken İslam'dan sıyrılıp çıkan ve onu arkasına atan komşusuna kılıçla yürüyen onu müşriklikle itham eden kimsedir. Ben ey Allah'ın Resulü müşriklikle itham eden mi yoksa edilen mi şirke daha yakındır dedim. Buyurdu ki şirk ile itham eden şirke daha yakındır. Bu hadisi İbn-i İbban e, Tarihül Kebir'de Bukhari Bezzar, Herevi, Şerhumuşkilil Asar'da, Tahavi, Marife'de, Ebu Nuaym ve El-Munteka'da, İbnül Enbari sahip bir rivayet etmişlerdir. Şeyh Elban es da sahih olduğunu belirtir. Burada Kur'an okuyan, parlaklığı yüzünde belirince, İslam'a da yardımcı iken, yani e, İslam'ın siması, görüntü olarak, yani yaşantı olarak bu kimseye e, zahir olmuşken, dinini yaşar bir haldeyken, Sonra hevasına uyması neticesinde bu e, İslam'dan sıyrılıp çıkar buyuruluyor. İslam'dan sıyrılıp çıkar ve bu sıyrılıp çıkmasının alameti de komisuna kılıçla yürümesi, onu müşriklikle itham etmesi. Allah Resulü ve Vesselam'a şirkle itham eden mi yoksa itham edilen mi? Yani bu kişi komisyonu şirkle itham ettiğinde, ona müşrik dediğinde haklı mı olacak Buna karşıdaki layık mı? Hayır diyor. Şirk ile itham eden bu şirk ithamla kendisi daha layıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da tekfirin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Özellikle şu zamanımızda. Çünkü zahiren insanların ahvaline baktığımızda La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insanlar topluluğu. Yani şeklen, zahiren, Müslüman. Fakat yaşantılarına hiçbir şekilde bunu yansıtmamış çoğunluk. Hatta e, çoğu zaman kendilerinden küfür ve şirk olan sözler ve fiiller de sadır olmakta. Ve hali hazırda Müslümanların halifesi, İslam'ın kurallarını ikame edecek yöneticisi, had cezalarını uygulayacak yöneticisi de olmadığında e, küfür veya şirk fiilinde vuku bulan, fakat kendisini İslam'a nispet eden bu kimselerin durumu pek çok kimsenin zihninde karışık bir hale geliyor. Ne yapacağız? Yani bu adam mesela demokrasiyi benimsiyor, Demokrasiyi sürüyor Veya e, ben şeriatı kabul etmem diyor. Şeriat bu zamana uygun değil diyor. E, yani Allah'ın kanunlarının bu asra uymadığını iddia ediyor. Ya sen Müslüman değil misin dedin. Hayır ben Müslümanım da ben şeriata karşıyım diyor. Müslümanım da demokratım diyor veya Müslümanım da laikim diyor vesaire vesaire Veya Müslümanım da hanefiyim diyor. Müslümanım da sufiyim diyor. Yani bunlar aslında e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu tevhid diniyle çelişik olan şeylerdir. Peki bu durumda nasıl bir yol izlenmeli? Sünnete baktığımız zaman yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine, siretine baktığımız zaman ee, onun zamanında da müşrik e, münafıklar vardı. Yani şirk veya küfür olan sözlerini ishar eden, insanların yanında, Müslümanların yanında bazen ağızlarından kaçıran. Fakat bu sözleri Allah Resulü'ne şikayet edildiği zaman derhal inkar eden, hatta yemin eden, vallahi biz öyle bir şey demedik diye e, yeminlerini de kalkan olarak kullanmak isteyen kimseyi. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde belirttiği gibi, bunun akabinde Allah Azze ve Celle kitabında ayet indiriyor, onlar yalan söylüyor diye sana geldik böyle bir şey söylemedik böyle bir şey yapmadık diye yemin ediyorlar ya ey Muhammed onlar sana yalan söylüyor diye Allah Azze ve Celle ayet indiriyor durumların gerçek durumlarında haber veriyor. Buna rağmen kendilerini İslam'a nispet eden Müslüman cemaatinden ayrılmayan Müslümanlara karşı kafirlerin safında savaşmayan bu kimseleri e, Kitap ve sünnet delilleri münafık olarak kabul etmekte. Münafık ne demek? Münafık kalbinde küfrü gizleyen, zaman zaman ağzından, dilinden, ağzalarından kaçırsa bile derhal e, bu kaçırdığı şeyleri de bertaraf etmeye çalışan, yani bir baskı altında kaldığı zaman, İslam'ın baskısı altında kaldığı zaman derhal yok öyle bir şey veya tevbe ettim deyip hemen geri çekilen kimseler. Zaten nifak kelimesi bu yüzden kullanılıyor. Nifak kelimesi nafikadan gelir. Bu tarla faresinin tarlada e, düşmanını kandırmak için iki tane yuva açmasıdır. Kendisini avlayacak olan düşmanına karşı bu yuvalardan birinden başını gösterir, o oraya gelirken, o kuyu, e, deliğin başında debelenirken kendisi diğer delikten kaçıverir. Bu özelliği sebebiyle, yani tut, elle tutulur bir durumu olmaması sebebiyle, Nifak kelimesi buradan gelmekte, nafika kelimesinden gelmekte. Hatta e, Arap ülkelerinde de böyle alt geçitli yerlere menfak derler. Yani bir tarafından girilir, öbür tarafından çıkılır. İşte münafıklar e, İslam'ı, Müslümanlıklarını kalkan olarak kullanıp Müslümanları aldatmaya çalışan, aleyhlerine bir durum olduğu zaman derhal e, bu şirk ve küfür vasıflarından e, sıyrılıp kendilerini Müslümanmış gibi tekrar e, lanse eden kimseler. Bunun en bariz örneği münafıkların lideri olan yani ismen sabit olduğu için o kimse Abdullah bin Ubey bin Selul denilen kişidir. Bunun pek çok defalar küfür eylemleri, şirk eylemleri zahire çıkmıştı. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a zahir olmuştu. Hakkında ayetler inmişti küfrüne dair. Buna rağmen ona dünya hükmü bakımından Müslüman gibi muamele yapıldı. İlk hadisesi meydana geldiğinde bu konuda elebaşlığı yapan yine Abdullah bin Ubey bin Selul'dü. Bakın Nur suresindeki ayetlerin birçoğu, baş tarafındaki ayetleri, 20 küsurlu ayetlere kadar bu olay hakkında inmiştir. İlk hadisesi hakkında inmiştir. Bu ilk hadisesinde Müslümanlardan birçok kimse, Sabilerden birçok kimse de bu iftiraya maalesef kulak verdiler. Uydular. Allah Azze ve Celle de bu, sefer, bu yüzden onları kınadı. Fakat... Ee, i̇bn Ubey'in durumuna gelince o kavminin lideri konumundaydı. Yani kavminin efendisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona karşı maslahat gözetti. Onu öldürmek istedi bazı sahabiler. Mesela Ömer radıyallahu ilk olayının iftiradan ibaret oluna dair ayet inince dedi ki, ey Allah'ın Resulü bırak şu münafığı öldüreyim de Müslümanlar rahatlasın. Abdullah bin Ubey'i kastediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu öldürmekten yasaklandığını bildiriyor. Ben diyor, işte Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Yani o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın samimi arkadaşlarından değil. Ama asabından yani İslam'a nispederinden kimseler, Yani dışarıdan bakan için öyle gözüküyor. Ben bunları öldürmem diyor, bundan yasaklandım diyor. Ve şunu söylüyor. Olaylar yatışıp e, bir, e, bu İbn-i Ubey bin Selul kavmi tarafından da rezil bir pozisyona düşünce, yani ağırlığı azalınca gördün mü Ömer diyor, şayet senin dediğin zamanda onu öldürseydim Eus ve Hazreç arasında yeniden bir harp meydana gelecekti. Yani Müslümanlar birbirine girecekti diyor. Müslümanlar arasında kan dökme olacaktı. E, şimdi ise diyor yani Allah'ın hükmüne sabretmemiz sebebiyle biz ona ilişmeden Allah onu rezil etti. Yani artık kimseye sözü geçmez oldu. Ama kavminde önder bir konudaydı. Şimdi biz buradan günümüz vakasını inceleyecek olursak dikkat edin. Mesela yakın, en yakın olay olarak Suriye'deki durumu düşünelim. Hafız Esad Nusayri'ydi ve Müslümanlara ciddi bu konuda zulümler yapmış. Yani İslam'a da düşmanlık etmiş birisiydi. Ondan sonra onun yerine oğlu Beşar Esat geçti. Beşar Esat zahiren kendisinin Müslüman olduğunu söylüyor. İşte, e, Şer'i, kadılık, e, müftülük gibi konulara işte, Sünni sayılan, Suriye'de Sünni sayılan kimseleri getiriyor. Yani mezhep evli, tarikat ama e, Sünni sayılan, yani nusayri değil, ehli sünnet kabul ettikleri kimseleri getiriyor. Bunları görevlendiriyor ve iddia ediyor ki Suriye şeriatla yönetiliyor. Yani böyle de bir dalaveresi var. Yani bu insan münafık birisi, kendisini Müslüman göstermeye çalışıyor. Biz hallerinden, yaşantısından, yaptıklarından zaten bunun durumunu biliyoruz. Fakat bazı kimseler İslam ümmeti adına bunun işte kafir olduğu, çünkü Nusayri, Nusayriler kafirdir. Dolayısıyla bu Nusayri olduğu için bu da kafirdir. Diyerek böyle bir yargıyla ileri gittiler. Dolayısıyla bunun safında savaşan herkes de aynı hükümde kafir savaş, safında savaşıyor. Bu sebeple onlara da kafir hükmü uygulanır diye Müslümanların arasında böyle bir kılıç girdi. Burada bizim şunu düşünmemiz lazım. Mesela e, İslam ümmeti buna benzer durumları geçmişte de yaşamıştı. Hatta net bir şekilde Selef'in e, kavlini, Selef'in söylediklerini Baz alacak olursak bu ümmetin selefi yani ilk üç nesil tabiin Aslında da TVbe tabiin Aslında şunda ittifak etmişlerdir ki rafıda ve cehmiye ehli İslam fırkalarından sayılmaz Çünkü bunların itikad olarak küfürleri netdir yani İslam'ın dışında bir itikatları vardır Ahmet Bin Hamir rahimul'dan zamanına bakarsak Ahmet Bin Hamber'in adı imammı ehli sünne yani kendi döneminde eli Sünnet'in imamı, halkı Kur'an fitnesi söz konusu olduğu zaman hani ehl Hadis hep Hadis'e şey yaparlar ya, işte yöneticilere sanki yaltaklık yapıyor. Çünkü yöneticilere karşı çıkılmasına bunlar karşı çıkıyor. Ehl-i Hadis yöneticilere ayaklanmaya karşı çıkar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda hadisleri var. Bu şekilde yönetimin tarafında yer almakla itham ettikleri bir kimse Ahmet bin Anbel. Dolayısıyla. Fakat dikkat edin. Halkı Kur'an fitnesi meydana gelip de insanlar bu akideye zorlandığı zaman Ses, yapacak bir şey yok. Bu akideye zorlandıkları zaman bir sürü ilim ehli sayılan belki Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın akidesini de eleştiren, bu konudaki tutumda eleştiren kimseler patır patır döküldüler. İşte ruhsat adı altında eee takiye yaparak Kur'an mahluktur görüşünü zahiren de olsa onlara uyum göstererek paçalarını kurtarmaya baktılar. Bir sürü kimse. Fakat Ahmet bin Hanber direndi. Yani Cehmi zulmünü en çok muhatabı olarak eziyetini çeken kimselerden en başında İmam Ahmet gelir. Şayet İmam Ahmet de bu konuda direnmeseydi bu akide bugünümüze belki gelmezdi. Şimdi Cehmiler kimdir? Ahmet bin Hanbel'den de sabittir. Bu başka imamlardan da sabittir. Umumen kafir bir fırka. Yani Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir fırka olduğu için e, selef tekfir etmiştir umumen. Fakat muayyenine gelince Ahmet bin Hanbel hem ayaklanmasına karşı çıkıyor, cuma namazına gidiyor, bayram namazına gidiyor, onların arkasında kılıyor. Muayyenlerini tekfir etmiyor. Mesela bu şahıslar, günümüzdeki şahıslar Beşar Esed'i tekbir etmek için İbn-i nakil getiriyorlar. İbn-i de var bu manada nakilleri. Nusayriler kafir bir topluluktur. Evet bunu biz de söylüyoruz. Nusayriler kafir bir topluluktur. Bunların İslam'la bir alakaları yoktur. Ne namazla ne başka bir şeyle. Yani İslam'la hiçbir alakaları yok. Şiiler kadar bile değil. Hatta Şiiler bile... Yani İran'daki Rafizi Şiiler bile Nusayrileri aslen tekfir eder. Şu an siyasi olarak onların safında olmaları aldatmaz. Ne namazı kabul ederler, ne hacci ne başka bir şeyi. Fakat bu adam bir kendisini Nusayrilikle bağlantılandırmıyor hiçbir şekilde. Nusayriyim demiyor, kabul etmiyor. Müslümanım diyor bilakis. El Sünnet'e destek oluyor, yani El Sünnet kabul ettiği Ramazan El Buti gibi münafık El Sünnet'e El Sünnet sayılan kimselere destek veriyor, kendi hakikatinin aleyhinde bile olsa bu gibi tavırları var ve muayyen dikkat edin. Yani elde hiçbir delil olmadan öyle bir isim kondu ki ortaya Beşer esadı tekfir etmeyen kafirdir gibi bir şey yayıldı. Ondan sonra onu tekfir etmediği için saflarında savaşan ne olacak? Kafirin safında savaştığı için o da bunu hak etmiş olacak diye böyle bir itikat yayılıyor. Tekrar ilk dönelim. Ve Müslümanların düştüğü şurumu, şu durumu bir düşünelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bakın Ömer radıyallahu anh'a? O kimi öldürmek istiyor? Abdullah bin Ubey bin Selulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şayet bunu öldürürsek, Müslümanların arasında kılıç girer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hükmüne dikkat edin. Abdullah bin Ubey bin Selul aslında, aslında kafir mi? Allah'ın kitabıyla sabit ki kafir. Fakat dünyada kendisi Müslüman sayıyor. Müslümanım diyor, Müslümanlara nispet ediyor kendisi. Müslümanların yanından ayrılmıyor. Savaşlarda Müslümanların safında savaşıyor, yanında savaşıyor. Beşşar Esed'in durumu ne? Bu adam Müslümanım diyor. Sen zorla kafir diyorsun. <gülüyor> Evet, münafıkça söylüyor ama ne yapalım yani? Abdullah bin Ubey de öyle söylüyordu. Peki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı şu duruma dikkat edin. Müslümanların arasına kılıç girer. Müslümanlar birbirinin kanını döker. Niye olacak bu? Çünkü birileri Abdullah bin Ubey bin Selul'un kavminden olduğu için onun yanında savaşacaklar. Onun savunmak için savaşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor bak. Bu kafirdir, bunu tekfir etmeyen onun yanında savaşan da kafirdir. Böyle bir hüküm yok bak. İslam hükmü, kelime-i şehadetle İslam'a giriş, yani La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diye e, bu şahitliği yapan, bizim kıblemize yönelen e, dünya hükümleri bakımından Müslüman sayılır. Biz zaten ayrıca hükmedecek bir durumumuz yok. Dünya hükümleri bakımından elimizden, dilimizden, e, yani onun had cezası gibi bir takım cezaları gerektirecek bir durumu olmadıkça bizden korunmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi ben insanlarla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye namazı kılıp zekatı verinceye kadar harp etmekle emrolundum. Bunu yaptılar mı? Kanlarını, mallarını yani canlarını, mallarını benden korurlar. Kılıcımdan korurlar. Ancak... İslam'ın hakkı olan müstesna diyor. Yani bir suç işler, adam öldürür, ona kısas olarak öldürülür veya zina eder, bunun cezası verilir veya hırslı kadar eli kesilir, neyse. Bunun gibi haklar hariç diyor. Yani şeklen o kimse Müslümandır. İşte bu ümmetin ilklerinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden ilk sahabenin akidesi buydu. Kim bundan başka bir yolla? Farklı bir şey, farklı bir yol tutuyorsa e, bu konuda şu hariclerin e, vasfına düşer. Şuradaki hadisi e, düşünün. Az önce oktuğumuz Zeyfi hadisi benzer lafıza Muaz bin Cebel Radyo Antalya'da şu şekilde geliyor. Ümmetim için en çok şu üçünden korkarım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birincisi Kur'an'ı, onun ihtişamını görünce kadar okuyan kimsedir. Allah onun üzerindeki İslam gömleğini soyar. Ve o da kılıcını kaldırıp komşusuna vurarak onu şirk ile itham eder. Dediler ki Allah'ın Resulü bu şirk ithamına hangisi layıktır? Şöyle buyurdu. İtham eden layıktır. İkincisi yani itham eden müşrik diyen, kafir diyen bu kimse bu suçlamasına daha layıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İkincisi Allah'ın kendisine yetki nasip ettiği kimsedir. Bu kimse der ki Aleyküm bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Halbuki yalan söylemektedir. Halifenin yaratıcıya karşı kalkan olması mümkün değildir. İşte bu da ister mezhepler yoluyla, ister yöneticilere teslimiyet yoluyla veya herhangi bir yolla, tarikatlar yoluyla, şeyhe teslimiyet yoluyla adına ne derseniz taklit sistemine, Kur'an ve sünnete aykırı olan herhangi bir konuda, bir beşere itaat, yani Halika isyan olan konuda mağluka itaat yoktur buyuruyor malumunuz. Her kim böyle bir itaati, Kur'an'a ve sünnete aykırı olmasına rağmen böyle bir itaati emrediyorsa işte o yalan söylemektedir. Halika karşı, yaratıcıya karşı halifenin kalkan olması mümkün değildir. Yani yöneticiye böyle bir mutlak itaati emreden kimseler de Allah Resulü'nün korktuğu üç sınıftan birisi. İşte ulül emr meselesini, Allah Azze ve Celle kayda ve şarta bağladığı halde Ulul Emre mutlak itaati emredenler bu kapsamdadır. Osmanlı'da böyle bir zihniyet vardı maalesef. Yani Ulul Emre kapsamı e, sünnette olduğundan çok farklı yönlere itilmişti. Yani şeriatın kestiği parmak acımaz dediklerinde onlar aslında padişahın kestiği parmak acımazı kastediyorlardı. Yani şeriatı değil. Şimdi burada İki sınıf. Birisi işte tekvir etti. Öbürü ne yaptı? Herhangi bir kimseye itaat. Mezhebe itaat, şeyha itaat veya halife diye yöneticiye itaat. Yani düşünün İslam halifesi bile olsa mutlak değil. اَتِيُوا ve وَاَتِيُوا الرَّسُولَ ve الْاَمْرِ مِنْكُمْ Allah Azze ve Celle kayda ve şarta bağlamış. Allah'a kayıtsız şartsız itaat edin. Yani Allah'a itaatte herhangi bir kayıt şart yoktur. Rasul'e kayıtsız şartsız itaat edin. O yüzden eti'u, itaat edin emri tekrar ediliyor Resul hakkında. Yani kayıtsız şartsız Resul'e itaat edin. İşte Resul Kur'an'a uygun söylerse kabul ederiz. Kur'an'a uygun söylemezse uymayız demeyin sakın. Ve ulil emri minkum derken Allah Azze ve Celle ve eti'u demiyor da ve Emri minkum yani sizden olan bir ullemr yönetici sizden olacak veya alim. Sizden olacak, Müslümanlardan olacak. Bizden olduğu gibi Allah'a ve رسولüne itaatete uygun bir şey emredecek. Allah'a ve رسولüne itaate uygun olmayan bir şey emrederse böyle mutlak bir itaat yok. O yüzden devamında diyor ki ayetin. Fe in tenaza'tu fi şey'in herhangi bir şeyde çekişirseniz, niza ederseniz ferudduhu ila Allah ve Rasul. Onu o çekiştiğiniz şeyi Allah'a ve Resul'e götürün. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil hayrun ve ahsenü tevil. Eğer iman ediyorsanız Allah'a ve ahiret gününe. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Resul'e döndürün. Bakın ulü'l yok. Çünkü nizanın kaynağı zaten ulü'l kaynaklanıyor. Yani alimlerden veya yöneticilerden kaynaklanıyor. Niye? Çünkü e, re'y girer, içtihat girer. Kim içtihad eder bu ümmette? Alim içtihad eder. Yönetici içtihad eder. Ve bunlar iştahat ettiklerinde, iştahatlarında rey olduğu için, yani beşeri bilgi olduğu için ihtilaf olur. İnsanlarda ihtilaf meydana gelir. Bizden olan bir halife, Ömer bin Hattab radıyallahu bizden olan, yani müminlerden olan bir halife. Ömer bin Hattab radıyallahu Allah Resulü'nün temize çektiği sahabe. Ömer bin Hattab radıyallahu dinle ilgili bir hükümle ilgili olarak iştahat ediyor kendi zamanında. işte talak meselesi geçtiğimiz hafta anlattık bu konuyu. Talak meselesinde ihtidat ediyor. Beşeri bir bilgi olduğu için ümmet arasında ne oluyor? İhtiraf meydana geliyor. Diyor ki: "Evet, Allah Resulü zamanında, Ebubekir radıyallahu anh zamanında bir meclise 3 talak tek bir talak yerine geçiyordu. Yani bu bir adet bir talak ama tek bir talak. Yani 3 talak yerine gelmez." Ömer Radyo olan insanların bu sünneti hafife alıp bidatla amel etmeleri sebebiyle ceza olsun diye, onların burnu sürtsün diye, madem siz bu bidate bulaştınız ben de sizi eşlerinizden ayırıyorum diye böyle bir karar yayınlıyor. Bazı sahabeler, işte Ebu Bekir radıyallahu ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dönemdeki daha hayırlıdır. Yani sünnete uymak daha hayırlıdır diye Ömer radıyallahu bu görüşünü kabul etmemişlerdir. Onlar risabet etmiştir. Çünkü Allah azze ve celle ne diyor? İhtilaf ederseniz kimle ihtilaf edeceksin? Yöneticiyle, ullemre, alimle belki ihtilaf edeceksin. İhtilaf ettiğiniz o şeyi, o meseleyi ferutluğu ilallahü ve Rasul Allah'a ve Resul'e götürün. Bakın sahabe burada ihtilaf etti değil mi? Bunu Allah'a ve Resul'e döndürmek lazım. Allah ve Rasulü'nün hükmüne baktığımızda, evet bir mecliste üç talak da olsa, yüz talak da olsa, hepsini de zikretse, o bir talaktır. Üç talanın yerine gelebilmesi için, işte şu şartlar vardır temizlik döneminde, bir sonraki ayda, her bir temizlik döneminde, ilişkiye girmemiş temizlik döneminde, bu talakların ayrı ayrı verilmesi gerekir. İşte sünnetteki hüküm bu. Ama, Allah'ın bu ümmeti, İptila etmesi, denemesi, imtihan etmesi, hakta uyanına, Batıla uyanın ayrılması için Tıpkı kıble meselesinde Bu ümmetin ilklerinin sınandıkları gibi işte Allah niye kıbleyi değiştirdi? Deyip de Allah Azze ve Celle Ayetinde hikmetini beyan ediyor orada Hanginiz Rasule Teslim oluyor, hanginiz de Topuklar üzerinde dinlen geri dönüyor Ayıralım diye diyor Allah Azze ve Celle Allah'ın emri demek ki Samimi bir şekilde Resul'le ittiba ederek Allah'a itaati gerçekleştirenle, bunu yapmayanların ayrılması için. Bugün de halen bakın sadece bu bir mesele, bunun gibi yüzlerce mesele var, belki binlerce mesele var. Ömer radıyallahu anh'ın belki bir ayak kaymaz kabiliğinden veyahut da belki kendi zaman için haklı gerekçilerle verdiği bu fetva din edinildi. Din edinildi. Dört mezhepteki hüküm bir mecliste üç talak üç talaktır diye geçer şu an. Ümmetin kısmi azamı büyük bir çoğunluğu bunu amel ediyor. Halbuki Allah Azze ve Celle çözümü yalnız kitabına ve sünnetine, Allah Resulü'nün sünnetine döndürmekle, eğer iman ediyorsanız Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız çözüm budur, en hayırlısı budur, çözüm yolu budur diye bunu göstermiştir kitabında. Fakat Allah'ın kitabını arkasına atmış bir toplum olmamız sebebiyle toplum olarak başımızda Allah'ın kitabını kanunlarında arkasına atmış kimseler hükmediyor. Yani birileri işte zinanın had cezasını kaldırdı, hırsızın elini kesmiyor da hapse atıyor falan filan diyor da bunlara. Bunlar en azından Allah'ın dinine nispet etmiyor. Peki Allah'ın dinine nispet ederek şu şeriatla oynayanlara ne demeli? dört mezhep diyoruz. Bugün e, hangi Müslümana sorsanız dört mezhepten birine kendisini nispet ediyor. Dört mezhep, yani hak mezhep dört tanedir diyor. Hayır. Bunların dördü de batıl. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirmedi bu mezhepleri. Hele bir de muhalefet varsa dördünde de var. Mesela şu mesele dördünün muhalefet ettiği bir mesele. Allah'ın kitabına döndürelim bakın bu meseleyi. Biz mezhep ehliyle bu konuda İhtilaf ediyoruz. Biz hadis ehliyiz. İhtilaf ediyoruz mezheplerle. Hanefilerle, Şafilerle, Malikilerle ve Hanbelilerle. İhtiraftayız. Gelin bu meseleyi, ihtilaf ettiğimiz bu meseleyi Allah'ın kitabına ve Rasul'ün sünnetine döndürelim bakalım. Bir mecliste üç tadaka ne diyor kitap ve sünnet? Bunun gibi, dediğim gibi binlerce mesele var. Yani abdest alma konusundan tutun namaz kılma, oruç tutma, selam verme, yani her meselemize girmiş durumda Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel bizim hayatımızdan uçup gitmiş, aramızdan çekilmiş, bunun yerine e, saygı duyulan beşer. Bakın bu Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bile olsa. Bunu nasıl bu kadar net bir şekilde söylüyoruz? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki hakim Veziyavul Maktisi'nin El-Muhtare'de, sahip İsnat'la İbn-i Amr, rivayet ettikleri hadiste. Diyor ki, bugün, yani bugün ifadesine dikkat edin. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar, işte o 73 fırkadan hariç e, cennete girecek olan, ateşe girmeyecek olan fırka bunlardır diyor. Bunun dışındaki o 72 fırka ise ateştedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ateşten kurtulan fırkayı vasıladığı ibareye dikkat edin. Bugün yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayattayken Allah Resulü hangi yolda, hangi akide, amelde, itikattaysa ve sahabesi hangi e, uygulamalar içerisindeyse bu konularda bunu devam ettirenler ateşte olmaktan müstesna olan e, fırkadır. Fırkayı Naciye deniliyor bunlara. Kurtulan fırka demek fırkayı Naciye. Yani ateşten kurtulan fırka. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kavlindeki sarahat şunu gösteriyor. Sahabe kavli hüccet değildir. Sahabe fetvası hüccet değildir. Sahabe fetvası neden zikredilir? Herhangi bir meselede istinas için zikredilir. Yani herhangi bir mesele Kur'an ve sünnetle sabittir. O meseleyi desteklemek, yani uygulama olarak desteklemek için sahabe kavli zikredilir. Yoksa ferden fert, sahabe kavli kesinlikle hüccet değildir. Sahabe kavli bile hüccet değilken nasıl oluyor da mezhepler hüccet olur? Başkalarının görüşleri nasıl da hüccet olur? Dinin daha temel asıllarındaki bu e, sapmalar sebebiyle, mesela diyor ki adam, adam sakalını kısaltıyor. Kestiğini söylemiyoruz bakın. kesinleniş hiç bahsetmiyoruz. O açık bir muhalefet. Adam sakalını kısaltıyor. Diyor ki i̇bn Ömer radiyalarına kısaltırdı. Allah Resulü Muhüccet, i̇bn Ömer radiyalarına Muhüccet. Onun da açıklaması var da i̇bn Ömer radiyalarına sadece hac ve umrede kısaltırdı. Bunlar umumi bir şekilde. Kısaltma dediğin de uçlarını düzlemedir. Yani Hac suresi 28. ayetinde geçen tefes kelimesiyle ilgili bir tefsir var. i̇bn Abbas radyalanmadan da sabit bu. Yine Cabir radyalanmadan gelen rivayette diyor ki, bizler diyor, yani sahabeleri umumen kastediyor, hac ve umre dışında sakallarımızı serbest bırakırdık. Ebu Hüreyy radyalan yine hac ve umrede, yani bu saç tıraşı falan var ya, tıraş veya kısaltma, o zaman uçlarından düzeltme, hac ve umreye mahsus. Sahabeden gelenler bu, yon, bu yollu. Peki bunlar hucet midir? Sahabe kallı hucet değildir. Evet, sahabelerden bu rivayet edilmiştir. Bu sebeple biz hacda ve umrede sakalının ucundan kesene hac ve umrede karşı çıkmayız. Ama bunu umumlaştırmaya gelince sahabeden bir öncüsü yok bunun. Ne sahabeden ne tabinden bunun bir öncüsü yok. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ağır bir kavli var. Daha önce geçti burada. İmam Müslim'in Ebu Ureye Radyalan'tan rivayet ettiği hadiste, Mecusiler sakallarını kısaltırlar. Siz onlara muhalefet edip, onlar bıyıklarını uzatır, sakallarını kısaltırlar. Bakın keserler değil. Siz bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı serbest bırakın. Yani bu ümmetin mecusilere muhalefeti ancak sakalı serbest bırakması ona dokunmamasıyladır. İşte birileri diyormuş, işte şu sakalını toplasana Müslüman güzel olacak falan filan. Bizim güzellik anlayışımız tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabidir. Biz kitap ve sünnetin güzel gördüğünü güzel kabul ederiz. Nefsimizin hoşuna gitse de gitmese de. Onun çirkin dediği şeyi de nefsimizin hoşuna gitse dahi çirkin kabul ederiz. Tıpkı işte bir kavme devesliği içmelerini tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi. Yani Allah Resulü'nün sözüne rağmen adam mesela Hizbut Taricilerin lideri Takliddin Nephani kitabında öyle yazmış. Yani bu hadis sahip değildir. Çünkü necis bir şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte içindemesi mümkün değil diyor. Onun necis olduğunu nereden çıkardın ki? Yani neyle hükmediyorsun onun necis olduğuna? Yani Allah'tan bir delilin mi var? Resulünden bir delilin mi var? Beyefendinin e, tabiatına necis geliyor. Hoşuna gitmiyor. Bunu başkalarına din kılıyor. Necis bir şeyi Allah Resulü emredemez. Dolayısıyla bu hadis uydurmadır diyor. Bukhari ve Müslüm hadisi bu. Ondan sonra aynı şahs dönüyor başka bir yerde. Diyor ki kadınlarla tokalaşabilirsiniz diyor. Şimdi hevasını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in getirdiklerine tabi kılan kimse ise şöyle der. Ki Allah Azze ve Celle'nin ahzab 36. ayetindeki emridir bu. Hiçbir iman etmiş erkek veya kadına Allah ve Rasulü bir şey hükmettikten sonra başka bir tercih seçmesi mümkün değildir. Devamındaki ayette bunu küfürle niteliyor Allah Azze ve Celle. Allah kafirleri sevmez diye. Yani Rasulün tercihinden başka bir şeyi daha hayli görmek başa başına bir küfürdür. Basit bir mesele bile olsa. Mesela İbn-i İbn Ömer anh, diyorlar ki... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferde nasıl namaz kılardı? Kısaltırdı diyor. Tam kılsan ne olur diyor. Sünnete muhalefet küfürdür diyor. Yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden başka bir şeyi kim güzel görürse, Allah ve Rasul'un çirkin gördüğü bir şeyi güzel görürse, onların güzel gördüğü şey de çirkin diye nitelerse Allah korusun bu tehlikeli bir şeydir. E, i̇manla bağdaşmaz bunun delili de Nisa suresinin 65. ayetidir. Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hususunda sana muhakeme olmadıkça yani Resule muhakeme olmadıkça seni hakem kılmadıkça bu muhakeme kılmayan ister mezhepli olsun, meselelerini mesela mesb'e gidiyor, müftiye gidiyor. Veya başka bir şeye gidiyor. Müftiye giderken taklidi kastediyorum. Yoksa müftiden kitaptan ve sünnetten delili öğrenir. Onu kastetmiyorum bakın. Yani kişi ilim eline sorar, öğrenir. Eğer sorduğu şey kitap ve sünnetin delili ise hayır bana senin görüşün yaramaz. Ben Allah'ın hükmünü, Resul'ün hükmünü istiyorum derse bu taklit değildir. Ama onun görüşünü, senin görüşün nedir diyerek helal mi haram mı bunu istiyorsa bu Resul'den başkasına muhakeme olmaktır. Dolayısıyla adam müftiye gidiyor, diyaneti arıyor. Diyanette Hanefi'ye göre fetva veriyor veya Şafi'ye göre fetva veriyor. Bu işte bu ayete aykırı bir durum. Çünkü bu Rasûl'e muhakeme olmamıştır. Rasûl'e muhakeme olmayınca iman etmemiştir diyor Allah Azze ve Celle. Rasule muhakeme olmadıkça sonra sonra verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden yani bir haraç hissetmeyeceğin Gönlünde de pürüz olmayacak. Allah Resulü bir meseleye hükme bağlamış. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, devesi değil için. Devesi ve devesliği için diyor mesela ı Kavme. Gönlünde bir sıkıntı var. Ya nasıl olur? Bu pislik. Gitti. Allah diyor, Rabbine yeminler olsun ki iman etmiş olmazlar. Sonra da verdiğin hükümden dolayı tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. İman, birkaç zıttı olan bir şey Dolayısıyla iman nefret göre bu kişi ya fasık bu fiiliyle, çünkü fasık iman dairesinden çıkmakta, İslam'dan çıkmıyor. Veya kafir de olabilir. Kafir de nasıl olur? Kendisini İslam'dan da teberrü eder. Ben böyle bir dine inanmam der. Mesela kadının birisine röportajda soruyorlar o zamanlar. Bayağı bir zaman oluyor. Öğretmenmiş bu. Öğretmenmiş bu. İşte öğrencilerinden birisi demiş ki işte hocam demiş şu parmağına şu işaret parmağına yüzük takma çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklıyor diyor. Bu kadın ona demek ki dert edinmiş. Bu röportajda sorduklar zaman diyor ki işte öğrencinin birisi bana böyle dedi diyor. İşte bunu haram kılan bir dine ben inanmam diyor. Bak basit görülen bir meseleyle İslam'dan teberri ediyor bu insan. Verdiğin hükümden dolayı yani Resul'e hitap ediyor Allah Azze ve Celle. Gönüllerinde bir sıkıntı olmadan iman etmedikçe senin e, hoşuna gitmeyebilir. Bilakis o hevayı Resul'ün Allah katından getirdiklerine tabi kılmak gerekiyor. Kitabın ve sünnetin gerektirdiği şey bu. Sonra hadis devam ediyor. Burada işte e, ikinci sınıf demek ki kimlermiş? Allah Resulü Allah ve Resulü dışında birisine mutlak itaati Öngören ve bunlara itaatin Allah ve Resulüne itaat gibi olduğunu iddia eden kimse yalancıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine burada ince bir gönderme var. Bazı kimseler işte kendi aralarında biat, akdi e, kuruyorlar, falancaya biat ediyorlar. Bu Müslümanların halifesi de değil. Yani ehli hallüvel akd denilen kimseler seçmiyor bunları. Müslümanların yani ilimde ve de dini ilimlerde ve de ileri gelen otoriteleri, bir kimseyi seçer, halife olarak tayin eder, buna edilir. Mesela işit, IŞİD'den önce Nusra, El-Kaide veya e, Türkiye'de, lokal bazı bölgelerde gördüğümüz biatleşme olayları var. Birisi çıkıyor, bana biat edeceksiniz diyor, ben size işte Kur'an'ı öğreteceğim ve ben ne emredersem bunu yapacaksınız diyor. Ve ben emirim diyor, kendisine emir ilan ediyor, bana itaat eden Allah-u Rasul'e itaat etmiştir, bana isyan eden Allah-u isyan etmiştir diyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yalanlaması bu kimseyi de kapsıyor. Halife veya emir yaratıcıya itaat konusunda ona karşı kalkan olarak kullanılamaz. Bazen şirin gözüken bir şey bile olsa. Mesela vakı olarak bana bizzat sordular bu meseleyi. Bir yerde emirlik icat etmişler. Diyor ki, işte bizim emirimiz herkese gece namazı kılmasını emretti diyor. Ben diyor kılmasam diyor Allahu Rasulüne isyan etmiş olur muyum? Bakın şimdi bir emir. Yani emirin işleyiş şekli zaten batıl da yani ehli halvel akdin e, seçimiyle olmuyor zaten bu. Bu böyle bir batıl var. Fakat yapılmış böyle emir seçmişler. Görünüşte nasıl? Allahu Rasulüne itaat gibi. Kıra sünnete uygun gibi gözüküyor. Ama değil. Yani gece namazı Allah'ın bu ümmete ruhsat verdiği, sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olarak farz kıldığı bir ibadet. Gece namazı. Ümmetine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece namazını emretmedi. Hatta bir sahabe, Bedevilerden birisi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Rabbin nelere emrediyor diyor. İşte günde beş vakit namaz. Bundan fazla veya az, yani başka bir şey var mı yok diyor. Bundan ne fazla ne az yaparım diyor. Yani birebir farzları zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne fazla ne eksik yaparım diyor. E i̇şte diğer farzları da soruyor Allah Resulü söylüyor. Adam gidince diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet bu adam dediğini yaparsa cennetliktir diyor, kurtulmuştur diyor. Yani dediğini, dediği şekilde yerine getirirse, sadece farzları bile yerine getirirse bu kimse kurtulur diyor. Bunlar... Başka bir şey, yani Allah ve rasul'un farz kılmadığı bir şeyi kendisine biat edenlere farz kılıyor bir nevi. İşte bakın bu da insanların yanıldıkları başka bir nokta. Ne olacak? Adam mesela gece namazı kılmıyor, darp edilecek veya cezalandırılacak. Ne oldu? Allah ve Resulü'nün farz kılmadığı bir şey farz haline getirildi. Bu adamlar bu biat takdini niye yapıyor? Birileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor diye. Ona isyan ederek Ne yaptı Yani Allah'ın dininde din uydurdun. Allah'ın farz kılmadığı şeyi farz kıldın. Allah'ın haram kılmadığı şeyi haram kıldın. Mesela bizim bizden biat alanlar sigara içmesin diyor. Misal. Allah'ın ve Resulünün haram kılmadığı bir şeyi haram kılarsa yani bunu dini bir şey, konumunda söylediğinde emir ya bu. Emire mesela sen gizli gizli gittin falanca, evinde sigara içtin, geldin, aha, emire ithası gittin, Allah-u isyan etmiş oldun diyerek bu hükmü verdiği zaman bak bu da Allah'ın indirmediği bir hükümle hükmetmektir. Allah'ın mecbur kılmadığı şeyle e, başkalarını mecbur kılmaktır. İnsanların en çok düştüğü hatalar bu noktalarda. Sonra üçüncüsünü zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam. Ümmeti hakkında en çok korktuğu üç şey. Şu ikisi meydana gelmiş durumda. Yani ümmetinde Medene gelmiş durumda. Üçüncüsü bak, Söylentilere dalan kimsedir. Hadiste ehduse ifadesi geçiyor. Yani her Allah diyenin peşinden koşma, taklitçilik tabir ediliyor burada. Yani her konuşanın yani adam güzel konuşuyor, edebiyat parçası koş peşine. Ondan kurtul öbürüne, ondan kurtul öbürüne. Kim güzel süslü kelimelerle konuşuyor. İşte diğer bir hadiste kınandığı gibi sığırın e, geviş getirdiği gibi edebiyat yapmak için lafı köşeleterek konuşanlar. Yani kendisine dinleyenleri, kulak verenlerin gönüllerini kendisine çekebilmek için süslü konuşanlar. Edebiyat dilini, şey, e, edebiyat sanatını öğrenenler hatta bunun için. Amacı insanların gönüllerini kendisine çevirmek. Bunu yapanlar, bunu yapanlara uyan kimseler, söylentilere dalan kimsedir. Bir söylenti bittiğinde ondan daha uzun süreline dalar. Yani bir fitneden kurtulur, bir kimsenin peşine düşer. Mesela Mısır'da bir ayaklanma var. Tunus'ta bir ayaklanma var. Ondan kurtulur ona. Ondan kurtulur ona, ondan kurtulur ona. Takip ediyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Şayet Deccal'a yetişirse hemen ona tabi olu verir. Bakın bu hadisler hep birbiriyle bağlantılı. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten gelen Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu bağlantıyı daha önce site yayınlamıştım yayınlamıştım. Rivayetleri bir arada zikrederek. Diyor ki, Deccal Irak ile Şam arasından çıkar. Deccal Irak ile Şam arasından çıkar. bu ve Müslüm hadisi. Irak'ta şu IŞİD olay çıkıncaya kadar bu hadisi bununla bağlantılı hiç düşünmemiştik. Bu olay olunca şu hadislerle birebir intibak ettiğini gördüm. İş Irak ile Şam arasından çıkar. Peki, peki Deccal ne? Yeryüzündeki en büyük fitne. Nuh aleyhisselamdan beri her peygamber kavmini Deccal'e karşı uyarmıştır diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Deccal ne zaman çıkacak? İnsanlar Deccal'in vasfını unutup da işte minberde hatipler ondan bahsi kesmedikçe Waizler ona karşı uyarı kesmedikçe Deccal çıkmaz diyor. Niye çıkacak demek ki? İnsanlar Deccal'in Deccal in vasfını unutacak. Ve Deccal çıktığında kimse Bunun Deccal olduğu veya batılın önderi olduğu konusunda Tam bir şaşkınlık, gaflet içerisindeyken Ona tabi oluverecek. Dikkat edin bu hadislere. İbn-i hadisinde ne dendi? Bunların kökü kazındıkça yenisi çıkacak. Ta ki aralarından Onların askerler arasından Deccal çıkıverecektir. Hakimlerin arasından çıkacak? Harjerim. Harjer kim? İbadette aşırılıklarıyla beraber yani kendi okuyuşları, kendi namazları yanında başkalarının namazlarını sola sıfır kaldığı kimseler fakat okuyun yaydan çıktığı gibi dinden çıkar. Ama din konusunda aşırılık eden tekfiri işte yaygınlaştırma konusunda Allah Resulü Aleyhissat ve metodundan başka bir metot izliye yani e, kadı olmadıkları halde, bu konuda yetki sahibi olmadıkları halde, karşıdaki Müslümanım dedi halde onu teklif eden kimse yer. En bariz özellikleri bunlar. Böyle bir topluluk arasından çıkacak dediler. Sonraki hadisler neydi? İnsanlar bir fitneden kurtulur, daha uzun sürenine dalar. İşte bir fitneden Kortulur. Bir fitne geçer gider. O fitnenin gerçekten bir fitne olduğunu ancak çıktıktan sonra anlar. Ama hala hazırda kendisini başka bir fitne beklemektedir. Ona da kör bir şekilde yine dalar. Çünkü rehberi ilim değildir. Daha uzunla daha uzunla derken diyor. Deccale yetişirse ona hemen tabi verir. Yani din namına söylenen bu söylentilere dala dala Deccal de çıktığında ona da tabi olacak. Demek ki Deccal Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'den gelen bir rivayet var ki e, isnadı bazı muaddisler tarafından eleştirilmiş. Yani Cübeyr bin Mut'im'in e, oğlu Mut'im bin Cübeyr'in babasından işitip işitmediği ile ilgili bir ihtilaf var. Bundan dolayı eleştirilmiş bir rivayet. Bu rivayete göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Deccal'e vasfederken önce e, hayırlı söylemlerle ortaya çıkacak. Yani dini söylemlerle ortaya çıkacak diyor. Sonra nübüvvet iddia edecek, peygamberlik iddia edecek. Peygamberlik iddia edince gözü kör edilecek. Ondan sonra işte ilahlık davası falan gelecek. Bunun gibi devam ediyor hadis. Yani Deccal'in ilk çıkışında dini söylemler kullanılmasına dikkat edin. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinden bir sürü insan yani aleyhinde olan kadar lehinde olan, onların yaptıklarını uygun gören Müslümanlar var. Ki safında savaşanlar var, İŞİD'in. Yani bu, bunların yaptıkları eylemler kitabı ve sünnete aykırı. İşte emirlik sistemi, halifelik ilan etmeleri vesaire vesaire bir sürü ayrıntıları var bu meselenin. Fakat insanlardan hala sempatiyle bakanlar var. İşte bu sempati, böyle bir sempatik bakış, Allah korusun, yarın deccal benzer söylemlerle ortaya çıktığı zaman, hele bir de işte peygamberlik ile etmesi, kendisini böyle destekleyen, insanların keramet zannettikleri veya mucize zannedecekleri, bir takım olağanüstülükler gösterdiğinde, elinde kitap ve sünnetten aydınlatıcı rehberi olmayan kimseler veya buna aldırmayan kimseler, pekala buna tabi olu verecektir. Zaten hasa radiyallanhadan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani bu fitne çıktığı zaman, Deccal ortaya çıktığı zaman Müslümanlar kadınlarını, kızlarını, çocuklarını zincire bağlayacak, Deccal'e gidip de tabi olu vermesin diye. Hatta bazı rivayetlerde şu da gelir. Deccal'in safında savaşan, onun yanında yer alan bazı kimselere denilir ki işte siz bilmiyor musunuz bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal'den bahsetti bu şöyle yani Rabblik iddia ediyor ama eğer Allah o, o olsaydı gözü kör olmazdı şöyle kusurlar olmazdı vesaire bunlar hatırlatıldığı zaman karşıdaki adam diyecek ki bunlar biz de biliyoruz ama dünya onlarda kadın onlarda mal onlarda rahatlık onlarda sizde ne var iman etmişsiniz dünyada sıkıntı çekesiniz diye mi Yiyecek ekmek bulamıyorsunuz. İçecek su bulamıyorsunuz. Yani e, insanların değer yargıları kitap ve sünnetin yerine hevalar olunca işte bu imtihanlar e, Allah böyle imtihanlardan bizleri muhafaza etsin. bunlarda da muhafaza etsin. İnsan bunlarla sınanacak. E, ve biz zamanın sonlarındayız. Yani bu şu demek, ahir zaman e, musibetlerin, imtihanların, ümmetlerin imtihan edildiği en büyük imtihanlara aday bizleriz. Nuh Aleyhisselam'dan beri kavmini uyarıyor bütün peygamberler. Beccal'e karşı, ona karşı imtihan içerisinde en şiddetlisinde şu an şu an bizleriz. Belki bizden sonra bir nesil daha olur, Allah bilir bunu. Ama şu an zaman en sondakiler bizleriz. O halde bizlere düşen şey şu, Kitap ve sünnet hakkında basiret sahibi olmamız lazım. Yani kendi gözlerimizle, kalplerimizle idrak edip, olayları sahih bir şekilde değerlendirip, ona göre tedbirlerimizi alabilmemiz lazım. Şayet biz buna muktedir olmasaydık, buna güç getirebilecek konuda olmasaydık, yani kimse e, himmetini düşürmesin, biz öyle olamayız, kurtulamayız. Böyle bir şey düşmeyin. Eğer öyle olmasaydık Allah bizi bundan sorumlu tutmazdı. Allah kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey yüklemez. Bizim gücümüz yetecek. Yeter bir potansiyele sahibiz ki biz bunlardan mesulüz. Ama bizi böylesine fitneler beklerken biz aylakça yaşarsak, umursamazsak her günümüzün Nasıl aleyhimize gittiğini, aleyhimize eksildiğini, ömrümüzün bu şekilde eksildiğini fark etmezsek bu fitnelerde Allah korusun elimizde bir şey olmaz. O yüzden mevcut anımızı mutlaka kendi lehimize çevirecek şekilde değerlendirmek zorundayız. Bunlarla yani bütün peygamberlerin uyardığı fitnelerle imtihan edilecek ümmet bizleriz. Allah bu konuda hepimize basiret versin. Bir iki rivayetle. Bu konuyu tamamlayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam korktuğu üç şeyi bu şekilde nitelemişti. Bunu Taberani, Mucemül Kebir'de ve Müsnedül Şami'nde, Fesevi Marife'de, Herevi Zemül Kelam'da rivayet ediyor. İbn-i işte bu harcilerin fitnesine düşmeyle alakalı, ümmetin korunması için. Yoksa bu fitneye düşmüş bir kimseye bu hadisleri söylesen de ben işte Müslüman tekfir etmiyorum ki ben zaten kafiri tekfir ediyorum der. Böyle sıyırmaya kalkar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü yani bu hadisleri aktarmamızın sebebi böyle bir fitneyle karşılaşmadan önce tedbirimiz almamız için. Yani bu sözün böyle basitçe söylenecek bir şey olmadığını hatırlatmak için. Kişi kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibiyse, karşısındaki dediği gibiyse, eğer kafirse tamam. Aksi halde bu söz kendisine döner. Yani bir münafaa bile kafir dediğinde yani onun mürted olduğunu kastederek, İslam'ın dışında bir mürted olduğunu söyleyerek, bunu söylediğinde, mürted dediğinde, bu söz sana dönebilir. Bundan bir sakındırma var. Ebu Zerr yine benzeri gelmiştir. E, yine Ebu Uyren da geliyor. Evet, Ebu e, Sabit Bin Darhak Radyalan'tan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Her kim İslam'dan başka bir din adına yalan yere kasten yemin ederse, yani bir şöyleyse, şöyle yaptıysam Yahudi olayım veya şöyle ettiysem Hristiyan olayım gibi bir yemin yaparsa, İslam'dan başka bir din anlayı yemin ederse, o kimse dediği gibidir. Her kim kendini bir şeyle öldürürse, kıyamet günde o şeyle Allah azap eder ona. Kişinin sahip olmadığı bir şeyi adama hakkı yoktur. Yani adakta bulunurken elinde bulunmayan bir şeyi Adak olarak adayamaz. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Kim de bir mü'mini kafirlikle suçlarsa onu öldürmüş gibidir. Kim kendisini bir şeyle keserse kıyamet günü onunla azabı olunur. Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den bir kimse birisini tekfir ederse bu söz mutlaka ikisinden birine döner. Eğer o kimse kafirse ona değilse tekfiri kendisine döner. Bunu bu lafızla İbn-i İbban, yani tekfir ederse lafzıyla İbn-i İbban rivayet etmiştir. Evet. <gülüyor> Ve bin Münebbih şöyle anlatıyor. Cabir radiyallahu anh'a sahabe, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sahabesi bu. Musalliler arasında, yani namaz kılanlar arasında tağutlar var mıdır diye sordum. Hayır dedi. Onlardan müşrik olanı var mıdır diye sordum. Yine hayır dedi. Bunun isnadında bir zayıflık var. Fakat şu aktaracağım rivayetle birlikte e, sahihli gayri derecesine ulaşır. E, bunun hem isnadı hem metni mahfuzdur okuyacağımın. Ebu Süfyan Talha bin Nafi şöyle demiştir. Mekke'yi ziyaret edip Firoğullarına konuk olan Cabir radıyallahu anh'a sordum. Sonra bir adam kendisine sizler ehli kıbleden hiç kimseyi müşrik olarak itham eder miydiniz diye sordu. Dedi ki Allah'a sığınırım. Adam bu cevaptan ürktü. Sonra onlardan hiç kimseye kafir diye hitap eder miydiniz diye sordu. Hayır dedi. Yani bu sahabenin icmadır bak. Sahabe adına soruyor. Yani sizler derken siz sahabeler. O da sahabe adına cevap verir. Hayır. Demek ki sahabenin yolu ehl-i olan, kendisine Müslüman diyen bir kimseye yani işte kadı hükmünü icra etmedikçe, istihabe ettirmedikçe, bunun gibi durumlar olmadıkça onlar ne müşrik ne kafir diye söylemezlerdi muayenler hakkında. Yine aynısını Süleyman bin Kays el-Yeşguri Cabir Radiyaland'dan rivayet etmiştir. Bu rivayetler Ebu Yala Mu'cemin'de, Taberani Evsat'ta, İbn-i Buhteri Musennefat'ta, Lalka'ya rivayet ediyor. Cündüb bin Abdullah'tan Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan bu da merfu hadis. Kim namazımızı kılar? Yani beş vakit namaz. Kıblemize yönelir, kestiğimizi yerse, o Müslümandır. Allah'ın zimmeti ve Rasulünün zimmeti onun üzerindedir. Yani dünya bakımdan bakımından o koruma altındadır. Kim kıblemize yönelir, namazımızı kılar, kestiğimizi yerse diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O kimse Müslümandır. Bunu Taberani, Ruyani, Ebu Tayr el-Muhallis ve El-Esbani sahip bir rivayet etmişler. Aynısını Bukhari, Enes bin Malik, Ebu Yusuf, Ebu Hureyre, Ebu Merf olarak rivayet etmişlerdir. Bunlar da evet saydığımız gibi Bukhari'de gelen bir rivayet. Ee, Ali bin Ebi Talip Radyalan İbn Abbas Radyalanmayı harcaya gönderir zaman şöyle dedi. Onlara git ve onlarla tartış. Onlara Kur'an'dan delil getirme. Yani Ali Radyalan söylüyor bunu. Onlara Kur'an'dan delil getirme. Çünkü Kur'an pek çok anlamlar taşır. Sen onlarla sadece sünnet ile Tartış, Yani sünneti delil getir. Evet. Başka bir rivayet yolunda, Ey müminlerin emiri, ben Allah'ın kitabını onlardan daha iyi bilirim. Zira Kur'an bizim evlerimize nazil oluyordu. Ali Radya de şöyle dedi, doğru söylüyoruz. Fakat Kur'an pek çok anlamlar taşıyıcı özelliktedir. Yani müteşabih ayetlerini kastediyor. Zaten haricilerin özelliği de müteşabih ayetleri getirmeleri. Biz bir şey deriz, onlar da Kur'an'dan bir delil bulup başka bir şey söylerler. Lakin sen onlara karşı sünnetlerle tartış. Yani sünnetleri hüccet getirerek tartış. Çünkü hadisleri onlara arz ettiğinde kaçacak yer bulamazlar. Ancak inkar yolunu tutarlar. İbn Abbas radyalarına onlara gitti, sünnetleri delil getirerek tartıştı. Hacilerin onun karşısında ellerinde bir delil kalmadı. Yani bu pek çok yoldan az önce e, genişçe bir kısmını aktardığımız e, olaydan önce Ali radıyallahu anh'ın da konuşması. O hücreti kamesine kadar Ali radıyallahu anh zaten harcileri tekbir etmemişti. Yani e, Ali radıyallahu anh'ın harcileri tekbir etmenine dair rivayetler bu öncesi, hücreti kamesinden önceki haldir. E, i̇şte onlar e, kaçarsa takip etmeyin, onlar saldırmalıkçası saldırmayın böyle önlemleri var zaten. Onun dışında merfu hadisler onların küfre girdiklerini net bir şekilde ifade ediyor. Ne zaman? Müslümanların dinlerine, akidelerine tasallut edip, canlarına helal saydı zaman, yani öldürmeyi helal saydı zaman, işte namuslarını helal saydı zaman, mallarını helal saydı zaman, yani haramdan helal itikad edilip, karşıdakilerin kafir olduğuna itikad etmeleriyle, bunu fiili olarak cereyan etmeleriyle ve ee, Öldürüldükleri takdirde kafir olarak öleceklerine dair pek çok nas gelmiştir. Biz tabii hepsini burada almamız mümkün değil. Bu konuyla ilgili müstakil bir Risale, Ümmül Kura yayınlarından çıkmıştı da, Ümmül Kura birkaç tane kitap yayınladı yani haricilerin e, itikadlarına, güncel sapmalarına reddiye için birkaç kitap tercüme Hangisinde hatırlamıyorum şimdi. Bunlardan birisinde bütün nasları teker teker e, koymuşlar. Burada açık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan onların öldürüldükleri takdirde kafir olarak ölmüş olduklarına dair e, salahatler var. Evet. Şeddad bin Abdullah bin Ebi Ammar Ebu Umamel Bahili radiyallahu anh'ın dımaş kapsayanda haricilerin başında durduğuna ve şöyle dediğine şahit oldum diyor, cehennem köpekleri. Bunu üç defa söyledi. Onların öldürdüğü kimseler, öldürülenlerin en hayrılarıdır. Yani Ali Radiyalan ve taraftarlarını kastediyor burada. Yoksa mutlak manada değil. Mesela bugün IŞİD, işte Nusayrileri veya Şebbihalar öldürüyor. Onlar hayırlı olmaz. Onlar zaten ayrı bir küfür içerisindeki topluluk. Burada sahabeleri kastediyor. Gözleri yaşardı Ebu Bir Biri sonra Ey Ebu Mame onların cehennem köpekleri olduğunu söylemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir şey mi yoksa kendi görüşün mü dedi. Ebu Umame radıyallahu dedi ki şayet size söylediğimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1, 2, 3 böyle diye rek 7'ye kadar saydı yani 3, 5, 7 yani defalarca işitmeseydim büyük bir cürette bulunmuş olurdum. Yani bu söz benim böyle görüşümle söyleyebileceğim bir şey değil demek istiyor. Adam Gözlerinin yaşardığını gördüm dedi. Dedi ki, onlar Ebu Umami e radıyallahu anh iken imanlarından sonra küfre girdiler. Sonra Ali İmran 105. ayeti okudu. Fırkalara ayrılan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra ihtilaf edenler gibi olmayın. Açık deliller kitap ve sünnetin delilleridir. İhtilaf edenler de kitap ve sünnetten başka bir yol tutarak e, ayrılanlardır. Abdullah bin Kevva Ali radıyallahu anh, Amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanlar kimler olduğunu bildireyim mi ayetini sordu Kehf Suresi'ndeki. Ali Radyolan dedi ki, Harura halkı onlardandır, hariciler onlardandır. Yani amelleri bakımından en çok ziyana, hüsrana uğrayanlar onlardır. Niye? Çünkü onlar samimi olmalarına rağmen, amellerde birçok gayretler sarf etmelerine rağmen şu... İtikadları sebebiyle, hevalarına uymaları sebebiyle, sahabenin yolunu terk etmeleri sebebiyle boşa çıkardılar bunları. Amelleri bakımından, yani çokça amel etmelerine rağmen hepsini berbat eden, dolayısıyla en çok hüsrana uğrayanlar işte bunlardır diyor Ali Radyoğlu'nun. Evet, günümüzde harcilerin kafalarda karşılık uyandıran, yani Müslümanların, kitabı ve sünnetse sarılmaya çalışan Müslümanların zihinlerini, kalplerini karıştıran bir takım iddialar var. Kur'an'dan, sünnetten e, delil getirdikleri. Allah izniyorsa bir sonraki derste de eee bunlara cevap sunmaya çalışacağız ki e, böyle bir şey karşılaşıldığında kalpler bunlar bu batıl şüpheler tezir etmesin. Subhaneke Allahu ve ve eşhedü en la ilaha ve estağfuruke ve töbileyk. Ya